Sevgili Akra Efendim dinleyenleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim. Yeni bir haftada, yeni bir İslam Bilginleri ve icatları programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenler. Türkçede hekim ve hekimlik anlamında kullandığımız tabip ve tıp kelimeleri Arapçadır. Tabbe kökünden gelmektedir. Sözlükte işin ehli olma, bir işte usta olma, o işin ilmini bilme anlamına gelir. Tıp ilmi ne kadar bilimsel olmaya çalışırsa çalışsın, yine de sanat yönü ağır basar. Çünkü bilimsel olmasının yanında sosyal ve kültürel yönleri de olan bir bilimdir. Zira mesleğin bilim tarafı eğitim programları içinde verilirken sanat tarafı uzun tıp eğitimi sırasında fiili olarak hastanın başında hasta-hoca-öğrenci ilişkisi içinde öğretilir. Bu bakımdan tıp, bilimleşmiş bir sanat, teknik bir disiplindir. Yani tıp, bir ilim, hekimlikse bir sanattır. Hiçbir büyük buluş, bir kişinin veya bir kültürün ürünü olmayıp, insanlığın binlerce yıldır gerçekleştirdiği birikimlerin sonucudur. İlim ve medeniyet, milletten millete, bölgeden bölgeye aktarılmış, devamlı olarak bir milletin veya toplumun malı olmamıştır. Değerli dinleyenler, Yeryüzünde vücut acısının koparttığı ilk çığlık, hekim çağıran ilk ses olmuşsa da, bu sese ne zaman cevap verilebildiğini pek bilemiyoruz. Tababetin ne zaman başladığı sorusuna cevap vermek, hayli güç bir iş. Hekimlik, insanın yarasına değmesiyle veya hasta organını kesip atmasıyla değil, onu sarıp tedavi etmeye çalışmasıyla başlamıştır. Dolayısıyla hekimliğin yeryüzünün en eski mesleklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Zamanla insanlar doğal ortamda yaşayan hayvanların bazı bitkileri çok iyi tanıyıp, faydalı ve zararlıyı ayırdıklarını, hastalandıklarında hangi bitkiyi yediklerini gözlemlemişler ve bunları kendi hastalıklarında kullanmaya başlamışlardır. Tarihteki Türk toplumlarının tıp konusundaki gelişmelerine kısaca bir göz atacak olursak, Türklerin, Uygurların yerleşik düzene geçmesine karar, Orta Asya coğrafyasında genelde göçebe topluluklar halinde, bozkır kültürünü yaşadıklarını ve bu dönem için, Türk topluluklarında bilimsel bir tıptan bahsetmek pek mümkün olmamaktadır. Tabiat ve doğayla iç içe yaşayan atalarımızın, sağlık problemlerini, dini inançların hakim olduğu, halk hekimliği ile gidermeye çalıştıklarını görebilmekteyiz. İslam öncesi Orta Asya Türk tıbbında uygulanan tedavi metotları açısından iki yaklaşım görülmektedir. Biri kam ve baskı denilen büyücü hekimlerin yürüttüğü tıbbi anlayış, ikincisi ise otacı, emeci veya atasagun denilen ilaçlarla ve maddi tedavi yöntemleriyle tedavi etmeye çalışan hekimlik anlayışıdır. Bilimsel anlamda tıp anlayışınınsa ancak, Türklerin topluluklar halinde İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra yerleşip geliştiğini müşahede etmekteyiz. Değerli dinleyenler, Şimdi dilerseniz Orta Çağ denilen dönemdeki İslam tıbbına bir göz atalım. Aslında bu dönem tıbbına bazıları tarafından Arap tıbbı denilmiştir. Tabi Arap tıbbı Araplara ait tıp anlamında değil, Arapçanın bilim dili olarak kullanıldığı tıp anlamında kullanılmaktadır. Doğu Orta Çağ boyunca en parlak dönemini yaşamıştır. Bu dönem tıbbını ikiye ayırabiliriz. 1. Dönem 8. ve 10. yüzyıllar Çeviri-Tercüme Devri İlk pozitif tıp anlayışı Greklerde görülmekle birlikte Doğu Roma ile Batı Roma'nın birbirinden ayrılması ve dini açıdan bazı farklı görüşlerin ileri sürülmesi bilim adamlarının bu yörelerden uzaklaştırılmasına sebep olmuştur. Pozitif düşüncelerinden dolayı kilise tarafından aforoz edilen Nasturyenler, Doğu'ya Edessa'ya, yani Urfa'ya sürgüne gönderilmiştir. Burada tıp okulu ve hastane açan Nasturiyenler, bir süre sonra da Cundishapur bölgesine sürüldüler. Böylece, altıncı yüzyılda bilim tamamen doğuya kaymış, İran dolaylarında Cundishapur bilim ekolü kurulmuş oldu. İslamiyetten sonra, Müslümanların buraları fethetmesiyle birlikte, Bilimin üzerinde Müslüman-Arap etkisi görülmeye, buna bağlı olarak İslam kültürü, İslam tıbbı gelişmeye ve yeni bir ekol oluşmaya başladı. Bu ekolün taraftarları, eski Grek eserlerini Hint, Çin ve İran kültürüyle birleştirerek zengin bir bilgi birikiminin ortaya çıkmasını sağladılar. Asur dili olan Süryani dilini bilim dili olarak kullandılar. Birçok değerli Yunan eseri, Süryanice'ye, oradan da Arapça'ya çevirdiler. İslam'da okul ve hastane fikrinin gelişmesini sağladılar. Bu çalışmalar sayesinde İslam tıbbı zenginleşti, batı ve doğu kültürü birbirine karıştı, doğuda ileri seviyede yeni bir kültür ve yeni bir bilim ortamı doğmaya başladı. Akra'yla başlar, akrayla devam eder, akrayla biter. Akrayla. Her zaman bir adım önde. Değerli dinleyenler, Orta Çağ tıbbının birinci dönem denilen ve bol miktarda çeviri ve tercümelerin yapıldığı döneminde, Cundi Şapur Hastanesi ilk doktorlarından, Buhtişu ve ailesi, dört nesil boyunca bir taraftan Bağdat Sarayı'nın özel hekimliğini yaparken, bir taraftan da tercüme işleriyle uğraştılar. Emeviler döneminde de devam eden kitap çevirileri, Abbasi Devleti'nin ilk döneminde, Beytül Hikme ile canlılık kazandı. Halifenin davetiyle, Hintli bilim adamları Bağdat'a gelmişler, Bizans'ın önemli şehirlerinden kitaplar getirtilmiş, hatta savaş tazminatı olarak hükümdarlardan ellerindeki kitaplar istenmiş, bir kitabı bulabilmek için bazen uzun seyahatler yapılmıştır. Kitaplar, Arapça, Yunanca ve Süryanice'yi çok iyi bilenler tarafından tercüme ediliyor, Tercüme edilirken, bazen mütercimin ağırlığınca para ödeniyordu. Çekirdeği Halife Mansur tarafından oluşturulan Beytül Hikme, daha sonra torunu Harun Reşit de gelişmiş ve düzenli işleyen bir akademi haline gelmişti. Beytül Hikme'de toplanan kitap sayısı, Orta Çağ dünyasında hiçbir yerle kıyaslanamayacak kadar çoktu. Beytül Hikme daha sonra yerini Musul, Bağdat, Kahire, Şiraz, Rey ve Kayravanda kurulan Darül İlim veya Darül Kulüplere bırakarak tarih sahnesinden çekilmiştir. 200 yıl kadar süren bu dönemde Hipokrat, Galen, Efesli Rafus, Çaraka, Zantah gibi birçok Yunan ve Hint tıp bilgininin eserleri Arapçaya aktarılmıştır. Sonuçta, Antikite'nin tıbbi mirasını özümseyen Müslüman hekimleri, kitaplarda yazılı olanlara kendi tercümelerini de ekleyerek orijinal tıp kitaplarını ortaya koymuşlar, kurdukları sağlık okullarında verdikleri tıp eğitimiyle bütün orta çağda yaklaşık 600 yıl boyunca doğu ve batı dünyasında ...tıbbın önderi olmuşlardır. İkinci Dönem 10. ve 11. yüzyıllar Tehlif Devri Bu dönem, İslam tıbbının en parlak dönemini yaşadığı çağlardır. Birinci dönemde tercümelerinden bahsettiğimiz eserlere... Kendi bilgi ve tecrübelerinin eklenmesiyle yeni eserler verilmiştir. Ortaçağ İslam tıbbının tıp tarihinde önemli yere sahip olan hekimlerinden birkaçını anacak olursak, Ali bin Rabben Taberi, en önemli eseri olan Firdevsül Hikme, İslam tıbbının en önemli kaynaklarındandır. Hint, Yunan, İran ve Arap tıbbına ait birçok bilgi ihtiva eder. Paşayı bu Bekir Er Razi, İbn Sina olmak üzere birçok hekime kaynaklık etmiştir. Bu neyin bin İshak. Eğitimi sırasında Grek dilini öğrenmiş, temel kaynakları toplamıştır. Halifenin özel hekimi Buhtişu tarafından daha 17 yaşındayken Beytül Hikme'ye çevirmen olarak alınmıştır. Mütevekkil Aleyh Allah'tan sonra tahta geçen dört halife döneminde yüksek mevkilerde bulunmuş halifelerin özel hekimliğini yapmıştır. Eserleri arasında Kitabul Arş, Makalat fil Ayn yani göz üzerine 10 makale göz hastalıkları üzerine yazılmış en eski eserdir. Ebu Bekir er-Razi Rey şehrinde doğmuştur. Edebiyat, felsefe, matematik ve astronomi dallarında eğitim gördükten sonra tıp ilmine merak salmış ve kendini bu yönde yetiştirerek tıp tarihinin en büyük hekimlerinden biri olmuştur. Büyük bir kısmı tıbbı ait olmak üzere 200'den fazla kitap ve risale yazmıştır. Ammar bin Ali. İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük göz hekimlerinden biridir. Ebu'l Kasım Zehravi. Kurtubalı olan ünlü hekim, kısaca Et-Tasrif olarak anılan eseriyle bütün ortaçağ cerrahlığını etkilemiş, bir bakıma modern cerrahlığın kurucusu olmuştur. Kitap, Birçoğunu çoğunu kendisinin geliştirdiği, ameliyatlarda kullanılan neşter, türet, forceps, kıskaç gibi 200 kadar aletin resimlerini, tariflerini ve bazı ameliyatların da resimlerini, birçok cerrahi hastalığın tariflerini, tedavilerini ve daha birçok yeniliği ihtiva eder. Yazıldığı andan itibaren, batı dünyasında büyük ilgi görmüş, Latince, İbranice ve Fatih zamanında da Türkçeye çevrilmiştir. İbn Sina öğrencisine yazdırdığı hayat hikayesi sayesinde diğer İslam filozof ve hekimlerine nazaran daha fazla bilgiye sahip olduğumuz İbn Sina, Orta Çağ İslam dünyasında şeyh reis Batılılarca Avicenna olarak tanınmıştır. 16-17 yaşlarında döneminin hemen bütün ilimlerini öğrenmiş ve tıpta da bir otorite olmuştur. Tıp, felsefe, matematik, biyoloji, psikoloji devrinin hemen bütün ilim dallarında 200'den fazla eser veren İbn Sina'nın politika, göçler ve mahkumiyetler içinde geçen ömrüne bu kadar çok eseri nasıl sığdırdığına şaşmamak mümkün değildir. İbn Sina, hekimlikte gözlem ve deneye önem vermiş, farmakoloji yani ilaç bilimini geliştirmiş, bu olmalara karşı tedavi yöntemleri geliştirmiş, diyabet üzerine çalışmış ve görülemeyen küçük şeylerin yani mikropların hastalık yaptığı görüşünü ortaya atmıştır. İbnün nefis Şamlı olan hekim, anatomi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Tıp tarihindeki en önemli başarısı küçük kan dolaşımını keşfetmesidir. Bu teziyle İbn Sina'nın ve Galen'in kan dolaşımıyla ilgili tarifini de çürütmüştür. Bu görüş 1553'te Michel Servetus tarafından kendi görüşü gibi takdim edilmiştir. Ancak 1924 yılında Mısır'lı doktor Tantavi'nin yaptığı doktora çalışmasıyla küçük kan dolaşımının ilk olarak İbnü'n-Nefis tarafından ortaya çıkarıldığını göstermesinden sonra bu gerçek bilim dünyasında kabul edilmiştir. Ali bin İsa, Cabir Farabi, Biruni, Ali bin Abbas devrin ünlü hekimleri arasında öne çıkan diğer isimlerdir. Radyonuz ve gönlülüş, Akre Efendi olsun. Akre. Radyonuz Akra Efendi İslam Bilginleri ve İcatları Programı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Değerli dinleyenler, Hazır söz tıp bilginlerinden açılmışken, bu konuda isim yapmış önemli bir tıp bilginimizi tanımaya çalışalım. Binli yıllardı, öteden beri insanları kasıp kavuran, yüzlerce, binlerce kişinin ölümüne sebep olan salgın bir hastalık vardı. Bu hastalık deride bir takım urlar meydana getiriyor, yer yer kangrenlere sebep oluyor hastanın vücudunu kemirip harap ediyor, ölümlere yol açıyordu. Bu korkunç hastalık için, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi şeriflerinde, aslandan kaçar gibi ondan kaçın, buyurmuştu. Bu korkunç hastalık, cüzamdan başka bir şey değildi. Cüzamlıların ölümle baş başa oldukları, işte bu dönemde, Müslüman bir hekim bu dehşetli hastalığın teşhisini yaptı, sebeplerini inceledi, tedavi şekilleriyle ilaçlarını ortaya çıkardı. 10. asrın sonlarında yetişmiş bu Müslüman haklı şöhrete ulaşan İbn Cezzar'dı. İbn Cezzar asıl ismi Ahmet bin İbrahim bin Cezzar olup, künyesi Ebu Cafer'dir. İbni Cezzar diye meşhur olmuştur. Avrupalılar onu, Valgizar adıyla tanıdılar. Eldeki mevcut bilgilere göre, Hicri 307, miladi 920 yılında, Kayrevanda dünyaya gelmiş, Hicri 395, miladi 1005 yılında, aynı yerde vefat etmiştir. Son derece güzel ahlaklı, çalışkan, hiçbir ilmi küçümsemeyen bir alimdi o. Yüksek ahlakı yanında derin edebi kültürüyle de dikkatleri çekip insanlara faydalı olmayı gaye edinen İbn Cezzar çalışmaktan bir an bile geri durmazdı. Dedesi ve babası zamanın meşhur hekimlerinden olan İbn Cezzar Kayrevanda, zamanın din ve fen ilimlerini tahsil ettikten sonra, çalışmalarını dede ve babasının yolu olan tıp ve eczacılık alanında yoğunlaştırdı. Tıp ilmiyle eczacılığın birbirinden ayrılması ve başlı başına birer ilim olmaları gerektiğini savundu. Kayrevandaki evinde oluşturduğu eczanesinden, muayene ettiği hastalarına gerekli ilaçları hazırlayıp verirdi. Birçok yerleri gezip gezici doktorluk yaptı. Bu vesileyle Kuzey İtalya, Güney Fransa ve Kuzey İspanya sahillerine kadar ulaştı ve oraları da gezdi. Bir defasında taht merkezi Buhara'da olan Samani Sultanı kendisini sarayına davet ettiği zaman bunu reddetti. i̇bn Cezzar'ın dikkat çekici özelliklerinden birisi, Ceylan derilerine bizzat kendi eliyle yazdığı yazılarıdır. Sultanın davetini reddetmesine sebepleri arasında bu yazdıklarının hayli ağırlıkta yer tutması da vardı. Ayrıca 10 tonu geçen ağırlıktaki kütüphanesini ve diğer eşyalarına nakledebilmesi için 400 deveye ihtiyacı olacaktı. Bu davete red cevabı verdiği etrafa yayılınca. Kimse şaşırmamıştı. Çünkü genelde durum buydu. Vefatından sonra evinde her biri birkaç kişi tarafından taşınabilen 600 sandık kitabı olduğu ortaya çıkmıştı. Kitaplarsa çeşitli ilimlere aitti. Bu aynı zamanda devrin ilim adamlarının okumaya, öğrenmeye ne kadar meraklı olduklarını gösteren bir başka örnektir. O devirde sadece ilim adamlarında değil, Müslüman halkta da ilme karşı büyük bir ilgi vardı kitap sevgisi ve okuma aşkı çok yaygındı. İbn Cezzar bütün İslam alemi'nde tıp ve eczacılık sahasında üstad olarak tanınmıştır. Eserleri elden ele asırlarca dolaşmıştır. Endülüs'te yetişen alimlerin çoğu ondan ders almıştır. Mesela meşhur tabip ve cerrah Ebul Kasım Zehravi bunlardan biridir. Tıp alanında geniş araştırmalar yapıp hastalıkların teşhis ve tedavisini yapan asrın tabii tabibi İbn Cezzar çalışmalarını cüzam hastalığı üzerinde yoğunlaştırarak bu korkunç hastalığın teşhisini yaptı. Sebeplerini inceleyerek tedavi şekillerini gösterdi. Oysa ondan önce deride bir takım uğurlar meydana getiren yer yer kangrenlere sebep olup hastanın vücudunu kemirip harap eden cüzama yakalananlara bir tedavi uygulamayıp ölümle baş başa bırakılmaktaydı. İnsanlığın tümünü tehdit eden bu çaresiz derde şifa bulmaya çalışan i̇bn Cezzar, 10. yüzyılın sonlarında bu tür hastalara bambaşka bir tedavi şekli uygulamaya başlıyor, onları diğer hastalardan ayırıyor, özel hastanelerde tedavi ediyordu. Böylece bugünkü tabirle onları karantinaya alarak hastalığın diğer insanlara bulaşmasını önlemiş oluyordu. Müzik Halbuki aynı yıllarda Avrupa'da sadece cüzdanlılar değil bütün hastalar Allah'ın lanetine uğramış sayılır onlara vahşi bir hayvan muamelesi yapılırdı. Cüzdanlılar ıssız adalarda ölüme terk edilirdi. Hastalıklarına çare aranmaz ve hiç kimse onlarla ilgilenmezdi. Ve zavallılar çürüye çürüye yahut çürümeden önce açlıktan ve susuzluktan ölüp giderlerdi. O yılların Fransa'sında durum şuydu. Cüzamlı kesinlikle kiliseye üye olamazdı. Önceden üye ise bu hastalığa yakalanınca üyeliği elinden alınırdı. Onlara göre... Allah'ın lanetine uğrayan cüzamlı, bir an evvel saf dışı edilmeliydi. Papazlar, cüzamlı hastaya son arzusunu sorar, hastayı cenaze alayıyla götürüp bir çukura koyarlardı. Papaz gelir, hastanın üzerine üç defa toprak atardı. Ve daha sonra da cüzamlı alınıp insanlardan uzak, tenha bir yerdeki miskin haneye atılır, Yahut ıssız bir adada ölüme terk edilirdi. Yürek usulca az tutar. Gelip geçerken günler, sevgi uçup gider. Güneş ısıtmaz, yürek usulca az tutar. Gelip geçerken günler, sevgi uçu gider, güneş ısıtmaz, yürek huzurca bastıta. Terleme avuçları. Düşsüz uykular başlar Şaşmayı unutursun Yine kusunca az dolar Fark etmez olmuş olacak Fark etmez akla kara Var etmez doğru Burası Akra Efem. Akra, Akra, Akra Efem. Tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yok. değerli dinleyenler, Avrupa'da hastanın insan sayılmadığı, tedavi etmek şöyle dursun, ölüme terk edildiği bir çağda, Müslümanların, hastanın üzerine titizlikle eğilmeleri, tehlikeli bir hastalık da olsa, onu tedaviye çalışmaları, Müslüman doktorların buna öncülük etmeleri, her şeyden önce takdire şayan bir özellikti. Bu özelliği de, hiç şüphesiz İslam dininden alıyorlardı. İbn Cezzar gibi doktorlar kendilerini sağlıklarına düşünmeden hayatlarını bulaşıcı cüzeh hastalığının tedavisine adamış, bunu sevap kazanmanın bir yolu olarak görmüşlerdir. Yaz mevsiminde Tunus limanından denize açılan gemilere Kuzey Afrika deniz filosunun doktoru olarak katılan İbn Cezzar, Orta Çağ veya Kuzey İtalya, Güney Fransa ve Kuzey İspanya sahillerine, Tiberde Roma ve Saint Peter önlerine kadar ilerledi. Buralara hac seyahatini de ekledi. Bütün seyahatlerinde, karşılaştığı hastalıkları inceledi, teşhislerini koydu, tedavileriyle uğraştı. i̇bn Cezzar, uzun tecrübe ve edindiği bilgi hazinelerine dayandırarak kaleme aldığı Zadül Musafir ve Küffül Hadır adlı tıpta çığır açan kitabını, 2 cilt yedi bölüm halinde düzenlemişti. Eserde karın, sırt, tenasül yolları, cilt hastalıklarıyla ateşli hastalıklar ve zehirlenmelerin tedavisi gibi ana konular yer almıştır. İnsan vücudunu baştan ayağa ele alarak kısım kısım hastalıklarını, ilaçlarını ve ilgili tedavi yollarını anlatan bu eser, ayrıca ilaçların miktarı, terkibi ve kullanılış usullerini de açıklamakta, yolculukları esnasında sık sık karşılaşılan hastalıkların sebep teşhisleriyle tedavi şekil ve vasıtalarını da kısa fakat açık bir şekilde anlatmakta, tamamen tatbikatını yaptığı, pratik hayatta kullanılabilen tedavi şekillerini yazmaktadır. Şahsi tecrübelerine de geniş ölçüde yer verdiği kitap, daha çok iç hastalıklarını anlatmaktaydı bu konuda verdiği bilgiler oldukça faydalıdır. Kitap kısa zamanda doktorlarca aranır oldu ve müracaat kitabı haline geldi. Çok geçmeden de Latince, Yunanca ve İbranice'ye çevrildi. Bir mütercim olan Konstantin, bu kitabın tercümesine Viatikum adını verdi ve kendine mal etti. Bu ilim hırsızlığı, Sicilyalı mütercim Demetrius tarafından ortaya çıkarıldı. i̇bn Cezzar Cezar başta tıp ve tarih alanında olmak üzere diğer ilim dallarında da eserler yazmıştır. Henüz tam anlamıyla ve muhtevalı olarak bir tetkike tabi tutulamamış olan bu eserler dünyanın muhtelif kütüphanelerinde dağınık bir halde bulunmaktadır. Bu eserlerden bazıları şunlardır.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 Latince, Yunanca ve İbranice'ye tercüme edilmiştir. 2- Tıbbul fukara vel mesakin İlaç almaya gücü yetmeyen fakirler için yazılmış olan bu eserde, bazı önemli ve yaygın hastalıkların pratik tedavi usulleri anlatılmaktadır. Halkın bizzat yapabileceği ucuz ilaçların tarif ve kullanılışları izah edilmektedir. 3. El itimat fi edviyetil müfrede. 4. El buye fi edviyetil mürekkebe. 5. Kutul mukim. Bu kitap 20 ciltlik tıp ilimleri ansiklopedisidir. 6. Kitabut tarif bi sahih tarih. Bu kitap tarihle ilgilidir. 7. Risaletun fin nefs. Bu kitap psikolojiyle ilgilidir. 8. Kitabın fî mideti ve emraziha ve müdevvâtıha. Mide sağlığı ve hastalıklarına dair bir kitaptır. 9. Kitabul Bulga fî hıfsı's sıhha. 10. Kitabul Cüzam ve esbabuhu ve ilâcuhu. Bu kitap cüzam hastalığı, sebepleri, teşhis ve tedavisi ile ilgilidir. 11 Kitabul Ebdal, 12 Kitabul Udde Li Tullil Mute, 13 Kitabun Fi Ibdadil Edviye, 14 Kitabun Fil Farki beynel Ilal Illeti Teştebihu Arazuha. Sebepleri aynı fakat alametleri farklı olan hastalıkların tespit ve tedavisi ile ilgilidir. 15 Risaletün Fizikan ve Esbabuhu ve Ilacuhu. Nezle sebepleri ve tedavisi ile ilgilidir. 16 Kitabul Havas. 17 Kitabul Muhtarabat. 18 Kitabul Mukellefil Edep. 19 Kitabuhu Ahbar İddevle Bu kitap tarihle ilgilidir. 20 Kitabul Fusul fi Sa'iril Ulum ve Belagat. Bu kitap muhtelif ilimlere ve belâgata dairdir. ve 21 Kitâb-u Akradio.net. Tüm dünyada 24 saat sizinle. Tüm dünyada 24 saat sizinle. Akradio.net. Değerli dinleyenler, İslam medeniyetinin bir kurumu olan Darüşşifaların, yani hastanelerin en gelişmişi, İslamiyetin ortaya çıktığı sıralarda, Cundishapur'da faaliyetlerini sürdürmekteydi. İran'ın fethi sırasında Cundişapur'daki hastaneyi tanıyan Müslümanlar, bunu örnek bir kurum olarak belirleyip, birçok şehirde benzerini yapmışlar ve geliştirmişlerdir. Tam teşkilatlı ilk İslam hastanesi, Abbasiler döneminde yaklaşık 800 yılında Harun Erreşit tarafından Bağdat'ta kurulmuştur. Sonrasında da 9-17. yüzyıllar arasında Endülüs'ten Hindistan'a kadar çok geniş bir coğrafyada pek çok dar şifa kurularak halkın hizmetine sunulmuştur. Bu ilk hastanelerden en meşhuru Dicle Nehri'nin kenarında yaptırılan Adudiye Hastanesi olup burada zamanın şartlarında tanınmış 24 hekim çalışmaktaydı. Hasta bakımının yanında tıp eğitiminin de verildiği bir korundu. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in emriyle onarılan, büyük gelir kaynaklarıyla vakıf olarak işletilen hastanenin bir saray gibi konforlu olduğu dönemin gezginleri tarafından anlatılmıştır. Moğolların 1258 yılında Bağdat'ı ele geçirmeleri sırasında tahrip edilmiş ve bir daha onarılıp hizmete verilememiştir. Bu hastane, İslam hastaneleri tarihinde teşkilat, hekim ve personel kadrosu, tedavi, tıp eğitimi ve uzmanlaşma konularında önceki hastanelerden çok daha ileri bir aşamayı temsil eder. Yapı olarak, orijinal haliyle günümüze ulaşan en eski hastane ise, 1154 yılında Nurettin Mahmud Zengi tarafından yaptırılmış olan Şam'daki Nurettin Hastanesidir. Ortasında bir havuz, etrafında dört eyvanı, hasta odaları, tuvalet ve banyoları ihtiva etmektedir. Hastalarına manastırlarda papazlar tarafından tedavi yerine son günlerini huzur içinde geçirmeleri için ayrılmış odalarda bakmaya çalışan Avrupa, hastaneyi Endülüs ve Sicilya yoluyla Haçlı seferleri sırasında tanımış, 13. yüzyıldan itibaren de benzerlerini kurmaya başlamışlardır. İslam toplumu Çin, Hint ve Avrupa ile doğrudan temas halinde olduğundan, üç kültür ve medeniyet, ancak İslam toplumları aracılığıyla ilişki kurabilmiştir. İslam kültür ve medeniyeti için ayrıcı özellik ilimdir. İslam dini, ilim dini, İslam medeniyeti de ilim medeniyetidir. Bu kavram İslam'da sahip olduğu değeri başka hiçbir inanç sisteminde kazanmamıştır. Müslümanlar bu gücü tam olarak benimsedikleri sürece insanlık tarihinin medenileştirici gücü olmuşlar, bunun dışına çıktıklarındaysa hayatın her alanında geri kalmışlardır. Değerli dinleyenler, Büyük Selçukluların ilmi ve medeni hayatı İslam medeniyetinden ayrı düşünülemez. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'ya yoğun Türk göçleri olmuş, kısa zamanda Türk yurdu olan bu toprakların ticari yolları barındırması sebebiyle Selçuklular zengin bir devlet olmuşlardır. Kervan yolları üzerinde nüfusları yüz bini aşan Kayseri, Sivas ve Konya gibi şehirler önemli medeniyet merkezleri haline gelmiştir. Bu şehirler cami, hamam, medrese, imaret ve darüş şifalarla donatılmıştır. Eğitim ve öğretimin ilk kurumsallaştığı yer olarak sayılan medreseler, Büyük Selçuklularla başlamıştır. Bu dönemde açılan Nizamiye Medresesi ve Hastanesi ile, medrese geleneği hem doğuyu hem batıyı etkilemiştir. Bu dönemde, hakimiyetleri altındaki topraklarda daruş şifalar, bakım evleri ve hamamlar yaptırmışlardır. Bunlardan ilki Alparslan tarafından Nişabur'da yaptırılmış, bunu Melikşah'ın Bağdat'ta yaptırdığı Bimaristan-ı onu da Selahaddin Eyyubi'nin Kahire'de, Fustat ve Akka'da, Nurettin Zengin'in Halep ve Şam'da yaptırdığı hastaneler takip etmiştir. Anadolu'da da ekonomik ve kültürel açıdan ileri bir durum gösteren Anadolu Selçuklu döneminde hemen her şehirde Daruş Şifa, Daruş veya Bimaristan adıyla hastaneler açılmıştır. Büyük bir kısmı günümüze ulaşan Selçuklu dönemi Daruş Şifaları şunlardır. 1- Mardin Necmeddin İlgazi Maristanı Artuklu Sultanı Necmeddin Ilgazi'nin başlatıp ölümünden sonra kardeşi tarafından tamamlanan eser cami, medrese, hamam, çeşme ve maristandan oluşmuştur. Külliyenin cami, medrese, hamam ve çeşmesi harap olmuşsa da günümüze ulaşmamıştır. Maristansa maalesef zamana yenik düşmüştür. 2- Kayseri-Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Maristanı Anadolu Selçuklularının Anadolu'da inşa ettirdikleri ilk sağlık kuruluşudur. Gıyasettin Keyhüsrev'in kardeşi adına yaptırdığı komplekste Tıp Medresesi ve Darüşşifa vardır. Her iki bölüm birbirine koridorla bağlıdır. Ortasında havuzu bulunan açık avlulu, dört eyvanlı, klasik Türk mimarisine sahip bir eserdir. 3- Sivas İzzettin Keykavus Darüs Anadolu Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus'un yaptırdığı darüşşifa, Şifa, yıkılan kısımlarıyla birlikte Selçuklu darüşşifalarının Şifalarının en büyüğüdür. Dört eyvanlı, açık avlulu medrese tipinde inşa edilmiştir. Zemini taşla kaplanmış olan avlunun etrafı revaklarla çevrili 30 odadan oluşmuştur. Darüşşifa'nın 1220 tarihli vakfiyesi Selçuklu dönemi hastanelerinden günümüze ulaşan tek örnek olması açısından büyük önem taşır. 4 Divri Turan Melek Darüşşifası. Birbirine bitişik cami ve Darüşşifa'dan meydana gelen bu kompleksin camiisini Mengüceklerin Divriği kolu hükümdarlarından Ahmet Şah Darüşşifayı da eşi Erzincan Bey'inin kızı Tuğran Melek Sultan yaptırmıştır. Darüşşifa dört eyvanlı avlulu medrese planına sahiptir. İklimin sertliği sebebiyle üstü dört sütun üzerinde üç beşlik tonozla örtülmüş, orta kısımdan fenerle aydınlatılmıştır. Dünyada eşi benzeri olmayan Ulu Cami ve Darüşşifa kompleksi UNICEF tarafından korunmaya değer eserler listesine alınmıştır. 5. Konya ve Aksaray Darüş Şifaları Anadolu Selçuklularının başkenti olan Konya, mimari abidelerle donatılmıştır. Konya ve Aksaray'da üç Darüş Şifa yapıldığı biliniyor. Günümüze gelemeyen bu Darüş Şifalardan ilki, muhtemelen 2. Kılıçarslan tarafından yaptırılan maristan Atik'tir. İkincisi, Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı Darüş şifa Alaî'dir. Konya'da üçüncü bir Darüşşifa, ikinci İzzettin K. Kavus'un vezirlerinden, Kadı İzzettin Muhammed'in yaptırdığı cami, medrese ve Darüşşifa'dan meydana gelen külliyedir. 6. Çankırı Cemalettin Ferruh Darül Afiyesi Selçuklu devlet adamlarından Sivas Darüşşifası vakıflarının mütevellisi Atabey Cemalettin Ferruh tarafından yaptırılan Darüşşifadan geriye kitabesinden bir parça kadehe dolanmış yılan heykelci ile birbirine dolanmış iki yılan figürü kalmıştır. 7. Kastamonu Ali bin Süleyman Maristanı Kastamonu'nun merkezinde yaptırılan Darüşşifa, 150 sene önceki bir yangında büyük tahribata uğramıştır. Geriye sadece ön cepheyle yan duvar kalmıştır. 8. Tokat, Muhinüddün Süleyman Darüşşifası Selçuklu vezirlerinden pervane Muhinüddün Süleyman'ın tokatta yaptırdığı külliye içinde yer alır. Külliyeden günümüze Tokat Müzesi olarak kullanılan medrese ulaşmıştır. 9 Amasya Amber bin Abdullah Darüşşifası İlhanlı hükümdarı Olcayto Mehmet döneminde Prenses Yıldız Hatun'un kölelerinden Amber bin Abdullah'ın yaptırdığı Darüşşifa Yeşil boyunca uzanan caddede medrese planına tek eyvanlı 10 odadır. değerli dinleyenler bir programımız daha burada sona eriyor. Bir dahaki haftaya yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında bir kez daha buluşmak üzere hoşça kalın. İslam bilginleri ve icatları. 1029 yılında Toledo'da yapılmış bir usturlap, 1048'de yapılmış mekanik güneş ve ay takvimi